Tuh Suresi, Necm 354. Tuhun kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah'ın indirdiği tüm kitaplar, Allah'ın mamur evi Kabe'yi Fil Asabına yıktırması, Ad ve Semut toplumlarının değişime yıkıma uğratılışları, Nuh toplumunun suya boğdurulması, Tiravun ve yakınlarının suda boğulması. Sebe halkının sel felaketiyle cezalandırılması, Semud ülkesi gibi nice memleketlerin kuraklıkla göllerinin, nehirlerinin kurutulup her yanının çölleşmesiyle cezalandırılması kanıttır ki, şüphesiz Rabbinin azabı kesinlikle vuku bulacaktır. Ona engel olacak yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılır, dağlar da yürüdükçe yürür. Öyleyse o gün boş uğraş içinde oynayıp duran yalanlayıcıların vay haline. O gün yalanlayıcılar cehennem ateşine itildikçe itilirler. İşte bu yalanlayıp durduğunuz ateştir. Peki bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yaslanın oraya. İster sabredin, ister sabretmeyin. Artık sizin için birdir. Siz sadece yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Necm 355 Şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiğiyle sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, zevk-ü sefa sürerek cennetlerdedir, nimetler içindedir. Ve Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Biz onları, İri gözlülerle eşleştirdik de yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Ve iman eden, soyları da iman ile kendilerine uyan kimseler, işte biz onların soylarını da kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey eksikmedik. Herkes kendi kazandığıyla rehindir. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol sergiledik. Orada kendisinde boş söz, saçmalama ve günaha sokma olmayan bir kadehi kapışırlar. Ve kendilerine ait bir takım delikanlılar onların etrafında dönerler. Sanki onlar sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerinin yüzüne dönüp soruyorlar. Gerçekte biz daha önce ailemiz içinde korkanlardan idik. Allah bizi kayırdı ve bizi içe işleyen azaptan korudu. Şüphesiz biz daha önce ona yalvarıyor idik. Şüphesiz o, iyilik yapanın, acıyanın ta kendisidir. Hadi sen öğüt ver. Artık sen Rabbinin nimeti sayesinde kahin ve gizli güçlerce desteklenen deli birisi değilsin. Yahut onlar bir şairdir. Zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar. Sen de ki, bekleyin. İşte ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onların akılları mı bunu emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut vahyedilenleri kendi uydurup söyledi mi diyorlar. Aslında onlar inanmıyorlar. Peki onun gibi bir sözü onlar getirsinler eğer doğru kimseler iseler? Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi oluşturuldular? Yoksa kendileri mi oluşturuculardır? Yoksa gökleri ve yeryüzünü kendileri mi oluşturdular? Aslında onlar kesin bilgi sahibi değildirler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut kendileri egemenlik sürenler midirler? Yoksa kendileri için dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsin. Ya da kızlar ona, oğullar size mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar borçtan dolayı ağır bir yük altına mı girdiler? Yoksa görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek kendilerinin yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir sinsi plan mı yapmak istiyorlar? Fakat kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kendileri sinsi plana düşenlerdir. Yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden arınıktır. Ve gökten düşmekte olan bir parça görseler üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları baygın düşüp yıkılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. O gün sinsi planları kendilerine hiçbir şekilde yarar sağlamaz ve onlar yardım olunmazlar. Evet, şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere bundan aşağı bir azap var ama onların çoğu bilmiyor. Ve sen Rabbinin hükmü için sabret. Artık şüphesiz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zamanda, gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında Rabbi'nin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındır. Hadi, onu tüm noksan sıfatlardan arındır.